Kardeşimden bana bir tutam nasihat. Kerem Çağlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında, canın sıkılıp ruhunun daralmaya başladığını hissettiğin anda hemen namaza koş. İtikadında yakın üzere ve yaşayışında zahitlere benzer ol ki kalbin ve bedenin rahat etsin. Çünkü Yakin ve züht biznillah kurtuluş vesilesidir. Her kim dünya işlerinde gamlanıp kederlenmeyi arttırırsa hiç beklemediği bir anda Dertler Vadisi'nde helake müstahak olur. Tüm ülkenin tapusu senin üzerine kayıtlı olsa ve ülkedeki her bir kafir, kölen ve cariyen olsa dahi, ''Hayır, vallahi Rabbim bana Firdevs cennetinde bir kırbaçlık yahut bir baston miktarı kadar ikramda bulunsa benim için çok daha hayırlıdır.'' diyebilmen, Yakînin ta kendisidir. İlmin hayırlı ve faydalı olanı, bildiğinle amel etmen sonra da bildiklerini ehil ve talip olana öğretmendir. Bunların dışında inim kişi için altından kalkamayacağı çok ağır bir yük ve vebaldir. Güzel sözlü ve mütebessim bir Müslüman, arkadaşları nazarında onlara bu özelliklere sahip olmadığı halde ikramlarda bulunandan daha sevimli olur. Tecrübe sahibi bir ağabeyi yahut bir ilim ehlini şaşırıp taaccüp etmek maksadıyla değil ders almak ve öğrenmek için dinle. İnci değerlidir. Hikmet ise inciden çok daha değerlidir. Domuzların boynuna inci gerdanlık takılmadığı gibi hikmet de haktan yüz çeviren şirk marabalarına verilmez. Kötü komşu, metal, beton yahut kaya parçasından daha büyük bir ağırlık verir. Kötü arkadaş da öyle. Hikmetin en büyüğü ve en kolay elde edilebileni gerekmedikçe sükut etmektir. Sükutu muhafaza etmede başarılı olanlarsa oldukça azdır. Kalpler birbirinden soğuyup uzaklaşınca göz göze ve diz dize yakın olanlar arasında dahi mesafe açılır. Öyle ki birilerine işittirmek için artık yüksek sesle konuşup zaman zaman bağırmaya başlarlar. Cihada çıkmadan önce ihnas üzere çokça salih ameller yap ki yardım olunasın. Çünkü mücahitler, silah, mühimmat, plan ve taktikle beraber düşmana karşı ancak salih amelleriyle savaşırlar. İstişarede bulunmadan iş yapma. İstişarede bulunabileceğin mümin, muttaki, akıllı, tecrübeli, kıskançlıktan uzak ve hevasına tabi olmayan dostların olsun. Dinlediğin sözler önemli olabilir bundan daha da önemli olanı o sözlerin arkasında kimin olduğudur. Temhidi ve şirki bilirsen, İslami meselelerde hüküm verme hususunda Rabbani olmayan endişelerin ve yalıntıcı duygusal atmosferin senin üzerinde ciddi bir etkisi olmayacaktır. Bizzat kendi rızasıyla ve şuurlu bir şekilde Allah'ın indirdiklerini terk ederek tağutun hükmünü kabul edip ona başvuranların esas itibariyle puta tapanlardan hiçbir farkının olmadığı konusunda asla tereddüde düşme. Çağdaş dağuti düzenlere yoldaş, gönüldaş ve maraba olmanın çok tehlikeli ve ağır bir yükümlülüğü vardır. Uhrevi neticesi ise ebedi azaptır. Vahidul Kahar olan Allah'a subhanehu ve teâlâ kul olmaktaysa, Gücün nispetince mesuliyetlerle uhrevi hayatta bitimsiz esenlik ve saadet yurduna varis olmak vardır. İşte kurtuluş ve kazanç yolu. İlmin afeti unutmaktır. Günahlar da unutmanın en önemli sebeplerindendir. Müminlerden karşılaştığın erkek veya kadın her bir ferdi kendinden daha faziletli say. Çünkü sen kendi öz nefsini çok iyi tanıyorsun. Karşılaştığın müminlerin halini ise tam olarak bilemezsin. İnsanlara bazı nasihatlerde bulunup da kendi nefsini unutan kimsenin hali, etrafını ısıtıp aydınlatırken cızırdayarak yanan yaş odunun misali gibidir. Nihayetinde ise ondan sadece bir avuç kadar kül kalır. Bazı insanların haline şaşırmıyor musun? Her halükarda hayır üzre olduklarını zannederler. Fakat amellerini ipsat eden şeylerin farkına bile varmazlar halen içerisinde bulunduğun zorluk, darlık ve elemin çok da uzak olmayan bir zamanda kolaylık, genişlik ve sevince dönüşeceğine dair kanaatin her daim kuvvetli olsun. Sana suçsuz olduğu halde uzun yıllar zindanda hapsedildikten sonra Mısır'da iktidar sahibi olan Yusuf'un aleyhisselam misali yeter. Kur'an ehlinden ol. Gözlerinle, kulaklarınla ve dilinle kendini Kur'an'a ver. Kalbin onunla meşgul olsun, ruhun onunla aydınlansın ve zihnin onunla berraklaşsın ki nefsinin dünyaya bağlanmasından korunabilesin. Allah subhanehu ve Teala katında en faziletli topluluk birbirlerini Allah için sevenlerdir. Onlardan da en faziletli olanı karşı tarafı fi sebilillah en çok sevendir. Malından infak et. Sakın ola ki yapacağın infakla malının azalacağı endişesine kapılma. Eğer hak ve hidayet yolunda afiyet üzere olup Allah'a subhanehu ve teala çokça şükredersen bu içerisinde şer olmayan büyük bir hayırdır. Nefsinin Allah katındaki durumunu, konumunu öğrenmek istiyorsan Allah subhanehu ve teala için yapman ve yapmaman gereken amellerine bir bak. Hakkı söylemek süküt etmekten hayırlıdır. Batıl konuşmaların yapıldığı bir mecliste süküt etmek batıl konuşmalara iştirak etmekten daha hayırlıdır. İçerisinde Allah'ın subhanehu ve teala sevgisinden ve Allah'ın sevgisine ulaştıracak amellere rağbetten başka şeyler bulunan bir kalbin arınması gök kuşağını yakalamaya çalışmak misali mümkün değildir. Müminin hali diğer insanların halinden başkadır. Öyle de olmalıdır. Çünkü her bir insan bambaşka şeylere yönelirken o mümin sadece Allah'a yönelir. Namazına büyük bir önem ver ve özen göster. Çünkü namaz eğer kişiyi her türlü masiyetten men etmiyorsa, onu Allah'tan subhanehu ve Teala uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Namaz kıldıkları halde tağuti düzene can ve güç veren inançlı müşriklerin hali ibret olarak sana yeter. Amellerine dikkat et ve akıbetini iyi düşün. Görüyorsun ki koyun meraya salınıp otlatılır, sonra bıçak birinir, sonra fırın ateşi kızıştırılır. Sen ölülerin sadece mezarlıklarda, serin toprağın bağrında, günahlarının ve hatalarının esiri olarak yatanlardan ibaret olduklarını mı zannediyorsun? Oysa şehirlerde, beldelerde, köylerde ve dağlarda canlı cesedi, ölmüş kalbinin mezarı haline gelmiş nice Beni Adem var. Kur'an-ı Kerim okuduğun müddetçe, günah ve masiyetlerden de uzak kalıyorsun demektir. Kur'an okuduğun halde günahlardan uzaklaşmıyorsan, o halde Kur'an'ı hakkıyla okumuyorsun. İlim talep etmeye başladıktan sonra yakın bir zamanda hal ve davranışlarında konuşmalarında ve bakışlarında tahsil ettiğin faydalı ilmin güzel eserleri görünmeye başlamalıdır. Bir topluluk içerisinde dalalete ve fitneye zemin hazırlamak istemiyorsan, onların arasındayken bir başkasıyla fısır fısır fısıltıyla konuşmaktan sakın. Eğer sözlerinin de amelinden sayıldığının şuurunda değilsen günahların çoğalacaktır. Bir kuyuda hapsedilmiş, unutulmuş, yalnızlaştırılmış ve terk edilmiş olsan dahi sakın ola ki er-rauf ve el-vedud olan Allah Subhanahu ve Teala hakkında su izanda bulunma. Nefsinin ayıplarını mikroskobik hassasiyetle gör fakat kardeşinin ayıplarına karşı ama gibi ol. Çevrende ilim, hikmet ve hilm ehli arkadaşlarının olması senin için büyük bir bahtiyarlıktır. Bil ki Allah'ın yardımı kulun niyetiyle orantılıdır. Niyetin hayır ve ihlas üzere ise Allah Subhanahu ve teala seni er ya da geç yardımsız bırakmayacak ve hiç beklemediğin bir vakitte olmadığın yerlerden yardımcılarla destekleyecektir. Eğer niyetin tamamen hayır olursa Allah'ın yardımının da tamam olacağından kuşkun olmasın. Sen de marufa yönelten ve masiyetten sakındıran bir lemme, bir duygu mevcutsa, yüce Allah'ın Subhanahu ve Teala haklarında hayırlar murat buyurduğu kullardansın. Allah'ın Subhanahu ve Teala sana verdiği kuvveti, sıhhati, dinçliği, imkanı, fırsatı ona Subhanahu ve Teala itaat için kullanıyorsan. Allah'ın rahmeti, yardımı koruması, ikramı ve ihsanı üzerinden hiç eksik olmasın. Hürriyetinin kısılması, rızkının daralması ve ibadetlerinde gevşeklik göstermen, dünya hayatında bedenin karşılaştığı cezalardandır. Ömür boyunca karşılaşabileceğin en büyük cezalardan biri de kalbinin kasvetlenmesidir. Seni yüzüne karşı öveni yer ve onu bu işten vazgeçir. Gıyabında seni çekiştirene asla itimat etme. Sen sen ol. Nefsinin vasisi başkaları olmasın. Günlük hayatta sıradanlaşan masiyetlerden birini gördün mü, o masiyetten ve onun fail ve müsebbiblerinden derhal uzaklaş. Eğer kendi günahlarından eminsen, başkalarının günahlarını kınayıp onların masiyetlerinin telaşına düşebilirsin. Hayatında en önemli derdin günahların olsun. Bu derdenin debası çokça istiğfardır. Dertten kurtuluşun şifası ise samimi nasuh tevbedir. Her nerede olursan ol, attığın her bir adımla ya bir sevap yahut bir günah almakta olduğunu unutma. Bugün insan için en çok kıpta edilecek şey bedeni kabristanda istirahate çekilmiş, azaptan emin kılınmış ve cennete varis olan mümindir. Sözlerini amellerine vurup ölçtüğünde doğrulardan olup olmadığın apaçık ortaya çıkacaktır. Kur'an'ın ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle hak konusunda ihtilafa düşmekten, Allah'tan subhanehu ve Teala bir hidayet olmadan hevaya tabi olmaktan, Dalalete düşmekten, kalbinin şüpheli meselelerde eğilmesinden ve çağımızın davetkar fitnelerine düşmekten Allah'a sığın. Hidayet, ihlas ve takva üzere yaşıyorsan, başkalarının senin hakkında söyledikleri ki kal sana zarar vermesin. Günümüz insanları yapraksız diken gibidir. Sen Rabbani endişelerle tenkit etsen, karşılaştığında onlardan sövgü alırsın. Onlardan yüz çevirsen dahi sana zarar vermek için seni gözetler ve terk etmezler. Sen de onlara karşı Allah'a tevekkül et ve daima müteyakkız ol. Gizlide, açıkta, tenhada ve toplumda Allah'tan subhanehu ve Teala haya etmeyi, her nerede olursa olsun insanlardan utanmayı tercih et. Akıllı kimse için başkalarına muhtaç ettirmeyecek kanaatkarlık, ömrünü törpüneyip kalbini işgal altında tutacak zenginlikten çok daha sevimli ve hayırlıdır. Takva mescitleri, kerem sahibi müminlerin toplandığı meclislerdir. Yaptığın iyilikler, eğer sana geçmişte yapmış olduğun kötülükleri tamamen unutturuyorsa, o halde aldanıyorsun demektir. Her gördüğünde sana Yüce Allah'ı, Subhanehu ve Teala hatırlatan bir kardeş, her karşılaşmanda sana bin liralık harçlık verenden daha hayırlıdır. Hiç hesap etmediği ve talebi de olmadığı halde yolu ilim meclisine düşen cahinle, hikmet ehlinin yanındaki sefih kendilerini ateş çukuruna düşmüş zannederler. Şüphesiz ki Allah subhanehu ve Teala hakkı muvahhid ve muttakî müminlerin kalplerine ve dillerine emanet etmiştir. Doğruların dilinden hakla karşılaştığında hakkı kabul et ve senden mal, emek yahut vakit ayırman talep edildiğinde cömert ol. Şüphesiz ki Yüce Allah subhanehu ve Teala cömertliği ve cömertleri sever. Mümin kardeşine gıyabında yaptığın duanın aynısıyla melekut aleminden sana da mukabelede bulunulduğunu unutma. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.